Evet, yine ben, Hakan Gencoğol ve yine sen, Flanır'ın seyir defteri programı dinleyicisi. Bir hafta hızla uçup gitti, biz yine bir aradayız. Bu kez seni çok farklı bir program bekliyor. Beklediği de yok, şu anda çoktan başladı bile. Bu haftaki programda ilk kez bir konuğum var. Lafı uzatmadan girizgahımı yapayım. O İstanbul'da doğdu, Şişli'de büyüdü, önce Işık Lisesini bitirdi, ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Kendi ayakları üzerinde özgür kalmak yani babasından harçlık almamak için 18 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. 80'lerde hayalini gerçekleştirerek kendi ayakları üzerinde durdu. Bununla yetinmedi 90'larda Türkiye'nin en çok kazanan mankenlerinden birisi haline geldi. Sunuculuk, oyunculuk yaptı. Sonra mesleğinin tam zirvesindeyken ''İstanbul beni her zaman boğuyordu.'' ''Kirlendiğimi hissetmeye başlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim.'' diyerek bodruma yerleşti. Kızını orada doğurdu, büyüttü. Tam bir bodrumlu oldu, çıktı. Şehirde güçlü görünmek için maskeyle dolaşıyorsun. Burada giyinip kuşansan da gösterecek kimse yok. Sahip oldukların bile fazla gelmeye başlıyor. Eşyan azalıyor. Evet, konuğum, bu programdaki ilk konuğum Merve İldiniz. Bu programda dinleyeceğin bütün parçaları da kendisi seçti. Eli boş gelmedi anlayacağın. Bir zamanlar televizyonda Hıncal Uluç'la Şaka Mera programını yapan, Padigarı Cumhur filminde ve birçok dizide de rol alan, bir ara Kent FM'de Serdar Önal'la birlikte program hazırlayıp sunan ama asıl işi mankenliği mesleğin en zirvesindeyken bırakan ve en çok konuşulan yanı da neredeyse bu olan Merve İldeniz. Yani bizim Merve. Flanör'ün seyir defterine hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel. Biraz çekingen. <gülüyor> sonra açılacaksın eminim. Biraz klasik alışığa geldik sorularla başlayalım. Daha sonra derinleşiriz. Giderek Seninle yapılan bir söyleşide ben ilk defa çiçek açmış bir ağacı maalesef 21 yaşımda görebilmiştim ve saatlerce seyretmiştim. O yüzden de hep doğal bir ortam özlemi çekmiştim demişsin. Seni buraya asıl getiren şey bu doğa özlemi olmadı bildiğim kadarıyla. Artık canına tak eden şeyler vardı ondan geldin gibi geliyor buralara. Sen anlat biraz bu gelişin esas nedenini. Birçok kişinin bir türlü kopamadığı şu İstanbul'dan seni buraya bodruma atan asıl neden neydi? Ya birçok şeyin birleşimi gibiydi bu.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 Dünyada ünlü biri olmak hakkında en ufak bir bilgim yok. Allah'a şükür o kadar batmamışım. Ama e, ünlü biri olmak demek iyi bir şey değil zaten. Yaptığım işin veya kazandığım paranın bedeliydi o. Yani flanörsün, flanözüm. Flanöz kafasında etrafa bakmam lazım. Benim izlemem lazım. Aylaklık eden benim. Ama herkes her baktığın yerde sana bakıyorsa flanözlüğün içine kaçıyor. Yani bakamaz oluyorsun hiçbir yere hatta ben bu nedenle gözlerimin derecesini falan da bozdum görmemek için. Anladım. Yani, yani herhalde kendi kendini... zihinsel olarak bir şey yaptım görmek istemedim ve numaralar büyüdü bozuldu gözüm sonunda filan. Sonradan düzelttin ama. Düzeldi, evet. Peki ünlü olmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin? Yapmayın. Şaka şaka. şaka. Böyle bir şey yok çünkü. Kimse ünlü olmak diye yola çıkmaz herhalde. Vardı belki de. Bilmiyorum. Şimdi bugün artık Bodrum'da değilse... ...ya da nostalji defilesi ya da birisinin yararına falan değilse... ...defilelere katılmıyorsun. Oyunculuk, sunuculuk, televizyon gibi işlerle de ilgilenmiyorsun. Hiç düşündün mü nasıl bir proje gelse reddetmeden kabul ederdin? Var mı böyle bir şey? Aa, hayır, hiç düşünmedim aslında. Belki kızımla birlikte olan bir şey olsa... ...o istese, ona hayır diyemediğim için... Kendimi bir anda öyle bir şeyin içinde bulabilirim. Ama işte onunla ilgili gelecek, o hayır demeyecek filan. Onun dışında kendimin hiç bu tarz isteği yok. Aklımda takılan, kalan, içimde ah şunu yapsaydım dediğim mesleksel bir şey de yok. Hatta tam tersine o dediğin gibi şeyler olduğunda geriliyorum. Çünkü 20 yıla yakındır topuklu ayakkabı giymiyorum, podyumda yürümüyorum, unuttum. Eskiden... ...evde mutfaktan salona gittiğimden daha rahattım. Şimdi son derece huzursuz oluyorum. Beceremeyeceğim Anladım. gibi geliyor. Yeni başlamışım gibi bir duygu. Anladım. Senin bir de radyoculuk hikayen var. Nasıl gelişti olay? Ne kadar sürdü? Nasıl gitti? Devam yani çok sürmedi. E, radyoların kapandığı bir dönem vardı. Herkesin arabasına siyah kurdele astığı. O sıra... E, Gidip radyoları desteklemek, konuşmak esnasında gelen bir teklifti. Hoşumuza gitti çünkü güzel bir şey müziklerini seçmek yani bunu sana söylemeyeyim biliyorsundur zevkli <gülüyor> bir şeydi. Ama o zaman tabii teknoloji başka CD'lerini elinin altına alıyordun gidiyordun paşa paşa orada çalıyordun. Bir takım telefonlar alıyorduk. Analog yıllar. Analog yıllarda e, Keyifliydi ama saatlerimiz geçti gene böyle bu program gibi. Benim için yorucu oluyordu. ...normal iş hayatımda sürdüğü için... hep iyi bir para da alamıyorduk... ...ben bırakmayı istedim... ...kaçtım... ...yani sonuçta benim en fazla 5 aylık bir... E, ...radyo geçmişim e var ama de, senin... Daha ...bizim eski de sıfır. hayır yani... Hı. ...çok uzun sürmedi bizim de... ...en fazla bir sezon bir kıştır... ...ben sonunda yapmak istemedim... ...hadi şimdi senin getirdiğin parçalardan... ...bir tanesini dinleyelim beraber... Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Oh, dance me to the end of love. Dance me to. The Let me feel you Dance me very tenderly and dance me very long The both of us beneath our love, we're both of us above To be born Dance me through the curtains that our kisses have outworn Raise a tent of shelter now, no every thread is torn Dance me to the end of love Dance me to the end Dance me to your beauty With your glove Uzunca süredir toprakla aranda çok sağlam bir bağ var. Allah gecinden versin. <gülüyor> kendi, e, tabii şaka bir yana, kendi bahçeni kendin suluyorsun. Çiçeklerini, ağaçlarını kendin buduyorsun. Toprağı çapalayıp çimlerini buduyorsun falan. E, herhalde gençliğinde, şişlinin ortasında Osman Bey'de e, yaşarken öğrenmedin bunu. Yani ne zaman, nasıl başladı toprakla olan bu ilişki? Ya yani toprak öyle bir şey ki... Ya geçersin böyle manzara gibi resim asmışın duvara gibi seyredersin birileri yapar bunları senin için. Ya da o seni çeker çağırır elini onun içine bir so sokasın gelir. Ben ikinciyi duydum beni çok çağırdı hemen elimi soktum hatta kimseyi bahçeye sokmak istemedim. Kendim öğrenmek istedim öğretiyor zaten başka şeyler de öğretiyor ama bu arada. Ya yani Mesela sabır öğreniyorsun çok sabırsız bir insandım aceleci bir insandım orada öyle olmuyor diktiğin bitkinin olmasını ee, onun meyve vermesini falan beklemek zorundasın. Gitti bittiği öğretiyor. Yani bir, bir sel basar bir fırtına olur ya da o ne yaparsan yap yaşamaz diktiğin bir şey ölür onu kabul etmek zorundasın. ya. Yani orada ter ter tepinsen yok çaresi. Bunlar e, geliştiriyor insanı ama başka şeyler de kattığına inanıyorum. Çünkü her şeyden önce canlı olduğunu gördüm. Evet, her şey zamanı gelince oluyor ve bunu öğreniyorsun. Yani toprak evet. sana öğretiyor, doğa ya öğretiyor. Yeterince istersen o, o kendi kendine öğretiyor. Zaten seninle konuşuyor gibi oluyor. Bir bitkinin suya ihtiyacı var mı yok mu ona bakarak anlıyorsun bir süre sonra. Hı hı. Ee, bu arada Flaner'ın Sihir Defteri programının dinleyicilerinden birisin. Şimdi şimdi ise seni dinliyorlar aynı programda. Daha önce dışarıdaydın, şimdi içte. Bu nasıl bir his? Ee, burası biraz kapalık, losrofobik, <gülüyor> doğal olarak değişik. Evet. Yani. Peki müzik ve ritim sana ne ifade ediyor? Yani ne? Hareket, dans, yürüyüş benim için o demek. Çok sevdiğin şeyler. Yani senin için hareket hayatında esas bir şey değil mi? Yani ya, Şimdi şey. insanlar çeşit çeşit. Benim için hareket çok esaslı. Yani beni e, motive eden şeyler bunlar. Ben yerinde oturamayan tiplerden. Öyleydim, her, her zaman öyleydim de onlardan biriyim, hala öyleyim. Müzik beni e, harekete geçirmeli, dans ettirmeli, yürütmeli. Hani podyumu özlemiyor musun? Hiç özlemiyorum çünkü her gün köpeklerle yürüyüş benim için podyumda yürümekten daha keyifli bir olay. Müziğimi takıyorum, onlarla yürüyorum. O, o bana yetiyor. Onun için ritim ve hareket ve neşe severim. Öyle ağır, çok romantik, çok depresif ya da e, ne bileyim biraz enteresan bazı müzik türleri var onları sevmiyorum mesela seçtiğin parçalar da zaten biraz genellikle kadınlardan olmuş gerçi erkek vokalleri seviyorsun tercih ediyorsun onu söyledin ama yine hareketli parçalar ağırlıklı Robinson parçasının sende bir hikayesi var benim bildiğim kadarıyla yani boşuna da seçmedin galiba değil mi parça? Ya benim için şöyle bir e, anlamı var yıllarca belli şeyler teşhis edilmeden yaşandı sonradan onlar keşfedildi mesela panik atak Hı -hı. biz çocukken böyle bir şey yoktu disleksi hiperaktivite bunlar bilinmeyen şeylerdi panestezi var solaklık var şunlar var bunlar var bende birçoğu var yani girmeyeceğim o konuya ama disleksi bunların en başta geleni ve bu İstediğin kadar dersine çalış, telaffuz çalış, iyi okullarda okuyan... ...bu cehalet değil, aptallık değil, söyleyememe. Bazı kelimeleri söyleyememe. Yani bunun üzerine artık ben gitmekten vazgeçtim. Buna uğraşan arkadaşlarım oldu. Ama beni böyle kabul ettiler. O dönemlerde bu bilinmediği için de çok alay konusu oluyordum. Bu tabii ki Mr. Robinson, Simon and Grafunkel... <gülüyor> Bir daha söyle. <Gülüyor> ya, ya. Ne dedin? Garfaunk aslında. Şimdi esas anı burada zaten. Hmm. Semran Garfaunk albümünü tabii bizim zamanımızda böyle imkanlar yok internet. CD falan yoktu Evde ne Buralar çalıyorsa tutluktu. Tutluktu. Evde ne çalıyorsa ne plak varsa Radyoda ne duyabiliyorsan Onu biliyorsun tam böyle üniversite zamanları Ben bu albümü bilmiyorum daha Ve bir okul arkadaşımla Aynı bizim mahalleye gidiyor Abisinin iş var beni evime kadar Götürmüş oluyor yoldayız Ve bir kaset çıkarttı Arabada taktı Harika bir albüm Bayıldım ya bu nedir dedim Aldım elime İngilizcem var İngilizce işletme okuyorum Okuyorum Simon and Garfunkle. Ama bunu Aa, söyleyemiyorum Simon ve Simon and Grafunkel Dedim Grafunkel mi dedim Ne dedimse, o kadar alay etti ki Arkadaşım benimle Yani ners arabayı kullanamadı Köprünün üzerindeydik eve varana kadar Dalga geçti Benim için anısı adını söyleyememden ibaret Hala zorlanıyorum işte Bu öyle bir şey biliyorsun ama yapamıyorsun Bu nedir bilmiyorum ya bu belki çok farklı bir beyne sahipsin. Biz normal insanların e, algılayamadığı bir şey. Şeyler... Hoş bir özellik değil, onu söyleyeyim. Alay ediliyor. Onun için bana hep o güne hatırlatır. Ben benim e, zamanda rezil oldum ya da utandım anları çok severek anlatırım. Çok hoşuma giderler çünkü onlar bir iz bırakır ve hatırlanır olur. Her şey unutuluyor çünkü. Sen bir de bastırılmış solaksın galiba değil mi? Bu disleksi. Her şey var. Her şey var. E, disleksi. Yani tip insanlarda daha fazla oluyor diye biliyorum ama. Evet öyleyim. Sol elimi çok daha rahat kullanıyorum birçok şeyde ama yazı konusunda değil tabii. Hı hı, anladım. Öbür türlü yazmam arzulandı. Hadi biraz daha müzik dinleyelim şimdi. Evet, 94.9 Açık Radyoda Flaner'ün Seyir Defteri devam ediyor. Konum Merve Yıldız. söyleşmeye devam ediyoruz. Ee, peki şey, gece insanımsın gündüz mü? Kesinlikle gündüz insanıyım. Toprak mı seni bu hale getirdi yoksa sen Yo, ben zaman hep öyle oldun. Hep ha, böyleydim. Hep böyleydim. Anladım. Belki ama tabii bu parlak günlerde çok hareketli olan mankenlik günlerinde işin içinde gece hayatı vardı. E, tabii zaman... defileler geç bir saatte olabiliyordu ve ben oradan çıkar çıkmaz koştur Allah koştur evime gidip hemen yatıp çünkü ertesi gün mutlaka başka bir yere seyahat ya da başka bir işin provası oluyordu. Uyku yetmezdi. Disiplindi Merve. Öyle derler. <gülüyor> Şimdi biraz anket defteri tarzı sorulara doğru geçiş yapıyoruz. Farkındaysan e, meslek hayatından filan sıyrılıp... ...şimdi zaten gece insanı mısın gündüz mü filan diyerek böyle bir geçiş yapmış oldum. Beş duyudan hangisi ya da hangileri güçlüdür sende? Görme, işitme, koku alma, tat alma, dokunma. Dokunma. Görme? Görme de iyi artık. Tat alma, koku alma. Çok önemli değil öbürlerine göre. Şimdi fotoğraflarında mesleki olanları ayrı tutuyorum tabii. Onlar da çünkü ayrı bir karaktere bürünüyorsun. Gülüyorsun içinden, içten gülüyorsun. Sadece fotoğraflarında değil, gerçekte de öylesin. Mutlu ve huzurlu görünüyorsun. Etrafına da bu çocuksu neşeyi saçıyorsun. Nereden geliyor bu mutluluk? Biliyorsun benim bir mutluluk anketim vardı. Dinleyenlerden kendi mutluluk tariflerini alıyordum. Kaydedip gönderiyorlardı. Ben de yayınlıyordum falan. Yani nereden kaynaklanıyor bu etrafına da saçtığın neşe? Bu yani... tamamen içsel bir şey çünkü içimden gelen şeyleri bastırmayışım ve ona izin verişimle birlikte içim içim mutlu oldu öyle söyleyeyim. Yani mesela şehirde kalsaydım çok daha para kazanıp belki çok daha ünlü olup diziler çekip ne bileyim başka bir şey olabilirdi ama o içimdeki mutlu olmayacaktı çünkü onun isteği farklıydı. O zaman belki sahte gülücüklerin insanı olacaktım. Halbuki şimdi bunlar yok ama içim o kadar mutlu ki. Evet. O dışarıya belki yansıyor o şekilde çünkü gerçekten içimdeki bir şey atıyor. Ya mutluluk zaten içten kaynaklanan bir şey değil mi? Yani Elbette. Çoğumuz bunu dışta ar arıyoruz ama değil mi? Yani, yani çünkü benim anketlerde de aslında böyle sonuçlar çıktı ya da ben o sonucun çıkmasını istedim. Burada. Ya dışarıda dışarıda aradığımız şeyler aslında sevinmeler. Yani bir şey alırsın, ona sevinirsin. Daha eve gittiğinde o kadar artık zevk vermez olur o şey. Bir süre sonra ona sahip olduğum için geçiyor o şey. Halbuki içten gelen mutluluk hep orada. O biraz Hı. kendinle gurur duymak gibi bir şey. Aa ne iyi yaptım gibi bir şey. O o başka bir keyif. Anladım. Bu arada mizağı da önemsiyorsun galiba. Değil Çok mi? Çünkü hani paylaşımların da işte sosyal medyada olsun şudur budur. Benim gözlüm. Espri, miza, bunlar senin için önemli şeyler. Benim bir gözlüm var. Herkesin dünyaya baktığı bir gözlük ne marka? var. <gülüyor> benim gözlüm çok neşeli görüyor her şeyi. Ya da toz pembe görüyor. İfla olmaz bir iyimserim. Hı -hı. Öyle diyeyim. Yani mutlaka her durumun iyi bir tarafı var ve onu bulup çıkarabilirim. Bu da e, tabii neşe getiriyor ister istemez Hı. öbür türlüsünü sevmiyorum bilmiyorum niye belki Türk filmleriyle büyüdüğüm için devamlı ağlama mendilleri yeme arabesk yani ne bileyim öyle bir insan olmadım hiç en acı hiç acı yaşamadım mı ya da kötü bir şey görmedim mi bir dolu belki ama gene de böyle bakmıyordum İnsan Merve'yi tanıyoruz. Peki tanrısal bir tarafın olduğunu hissediyor musun? Yani buradaki insan görünümündeki Merve'nin ötesinde onun tanığı olan ya da soyut bir Merve var mı? Tabii ona biz artık Merve diyebilir miyiz bilmiyorum ama soyut bir taraf olduğuna Ona Merve diyemem. Ona Merve diyemem. Bir, bir tarafın var mı? Ee, Soyutta hepimizin, olan. Öyle hepimizin bir, var. Mı? Ben de hissediyorum öyle bir tarafım olduğunu tabii ki. O daha çok Merve'yi izleyen. Hı hı. Merve burada bir şeyler yapıyor bahçede çalışıyor köpeğiyle oynuyor kızıyla konuşuyor ama o öbür taraf devamlı Merve'yi izliyor. Peki bu somut herkesin gördüğü bildiği işte madde e, ortamındaki Merve ile diğer soyut Merve'nin karıştığı oluyor mu ya? Ya da bunlar zaten hep bir aradalar mı? Ayırt edebiliyor musun? Aralarında geçişler yapabiliyor musun? Bunlar devamlı bir arada yaşıyor. Burada ayırt edilmez bir şekilde birler. Hı -hı. Ama e, hangi taraftan bakarsan... Mesela bir olay yaşıyorum. Kapı çaldı, biri geldi. O anda Merve olarak ona cevap veriyorum. Ama öbür taraf onu izliyor zaten o anda. Ona geçiş an içinde çok çabuk olabilir. Hı hı. Tabii ki kapıyı açtığımda oradan çıkıp konuşmak zorundayım konuştuğum anda Merve olarak konuşuyorum <gülüyor> anlatması kolay bir şey değil evet. ama e, dil zaten zihinsel bir işle ve de devamlı paradoks yaratıyor bak farkındaysan evet. yani o yüzden soruları sormak onların cevaplarını değerlendirmek hep zihin işi. O kadar da kolay değil. Peki Merve dua eder mi? Ya da şöyle sorayım. Merve'nin duası nasıl olur? Merve dua eder her sabah, her akşam, her dakika. O duada sadece oh şükürler olsun buradayım, oh şükürler olsun şu var bu var şeklindedir. Kim ne istiyorsa istesin ama benim için bir şey istemek diye bir durum yok. İsteyemem çünkü zaten bana en uygun şeylerin olduğuna inanıyorum. Bu dert bile olsa. O an acıtsa da. O bana lazımdır o anda. Ben ona bile şükrederim. Oradan benim öğrencim ya da gelişçim bir şey olmuş oluyor olabilir. Home. It's just a question of being sheltered Without being smothered warmth without fire Home Don't be scared it's a lie inside you Close your eyes, see the light inside of you I'm I uh -huh. gibi alana geçeyim. Rüyalarında tekrarlanan bir tema var mıdır? Mesela hep aynı yer, hep aynı kişi, aynı olay vesaire. Böyle. Daha çok şuna rastladım anlatınca çocukluğum, Osman Bey, İstanbul, taşı, buraları çok görüyorum. Osman Bey hep aynı kişi anlamında mı? Hep aynı yer anlamında. <gülüyor> hayır, hayır, aynı yer anlamında. neden oralarda çok geziyorum rüyalarımda. E, Kızımla ilgili çok Korkunç şeyler görürdüm. Kaybetmek, elini tutarken elimden uçması gibi ufakken o büyüdükçe geçti. Ama bir, bir tür kaybetme endişesinin rüyalarda ortaya çıkması falan gibi. Annelik büyük sorumluluk. Bir insan yetiştiriyorsun. Çok çaresiz, çok masum bir varlık sana emanet. Hani o sorumluluğu. Batırmamak elime yüzüme bulaştırmamak o bende demek ki bir baskıymış o sıra rüyalarıma girerdi ama pek rüyalarımla hani kimisi uçar kimisi <gülüyor> çok haberci rüyalar görür öyle biri değilim ben güzel yatarım kafamı koyar koymaz uyurum sabahta uyanırım tabii erkenden ki. <gülüyor> ama tabii ki rüyaların olur olur yani. unuturum çoğunu evet çoğumuz gibi peki Çocuk ruhlu gibisin, hafif de kaçık, deli tarafların var. Kendin ne gibi hissediyorsun? Bir yetişkin gibi değil herhalde, ondan eminim de. Ya hiçbir zaman öyle hissetmedim. Her zaman sanki ortamın çocuğu gibi hissettim. Kaç yaşında olursam olayım ki bayağı da yaşım var artık yani. Ama hala ben kendimi 8-9 yaş civarı. Hatta cinsiyetsiz. Hani erkek ya da kız çocuk diye ayırmayacağım. Çünkü hani kız çocuk bebeğiyle oynar, erkek çocuk ne bileyim... Top oynar. Öyle bir ayrımı da yok. Tabanca, top, tüfek. Yani daha cinsiyetsiz bir çocuk, belki bir çocuk gezegeni vardır. Oradan gelmişizdir. Olabilir. Bilmiyoruz. Bilemeyiz. Küçük prens geldi aklıma şimdi. Ee, şimdi şey, o zaman çocuk demişken böyle küçük bir oyun oynayacağız. İlk çağrıştırdığı kelimeyi söyleyeceksin sana sırayla bir sürü kelime sayacağım. Allah, test... <gülüyor> Test demeyelim yani. Tamam, Ser, oynayalım. Serbest çağırsın. Gözünü kapat hatta. Kırmızı. Balta. Makyaj. Pislik. Yaşam. Hayat. İstanbul. İstemem. Anne. Leyla. Dolar. Dolmaz. <gülüyor> Nehir. Irmak. Ateş. Bak, nedense eş anlamları geliyor. Ondan kopmaya çalış Peki Neydi en son? O zaman nehir Soğuk Ateş Sıcak <gülüyor> Tarantino <gülüyor> Vahşet hmm. Dört ayaklı Dost Hava Temiz Turuncu En sevdiğim Tuz Deniz Üç Kırmızı Nilüfer Su Kililik. İstanbul <gülüyor> Toprak Yatak Baba Koruyucu Beyaz bulut Rüya Büyük ada Küçük ada <gülüyor> Şimdi zıtlarına geçtik. Savaş Kan Espri Hayat Venedik Su <gülüyor> Duvar Aa, hiçbir şey gelmedi. Okey, o da kabul. Yük. Torba. Su. Hayat. Orman. Nefes. Çocuk. Neşe. Kuş tüyü. Yastık. Dans. Hareket. Bu kadar. <gülüyor> otuz bu zormuş ya. 30 kelime. <gülüyor> He, zordur. <gülüyor> ben mesela tıkanabilirdim. Yani şey zordu. Çabuk olma. Baskısı. Evet, çabuk olma baskısı belki yavaş olarak yapalım. <gülüyor> Yok. Şimdi, ok. Ee, doğum günün 18 Aralık. Çocukluğundan beri de bir Star Wars hayranısın. Son yıllarda tam da senin doğum günün zamanında Star Wars filmi piyasaya çıkıyor. Ee, evet, sağ bu sene, bu sene oluyor mu? Ben araştırmadım. Vardır. Sağolsunlar güzel hediye veriyorlar. Peki ne düşünüyorsun bu hediye hakkında? George Lucas'la tanışıyor falan olabilir misiniz? Yani Hayır ama... Yani sana yapılan bir ces falan olabilir. Ya hangi, nasıl denk geliyor benim? Hangi gün isterse çıkarabilirdi? Çünkü ben ilk Star Wars'lara gittiğimde lise zamanıydı ve babam vardı yanımda. Adam resmen horu horul uyumuştu. <gülüyor> ya inanamamıştım. Bir insan hele o dönemde Star Wars gibi bir filmde nasıl uyuyabilir... <gülüyor> Ondan sonra benim çok büyük bir bilim kurgu hayranlığım vardı. Kitaplarını okurum, panellerine giderim, filmlerini seyrederim. Yani ömrüm bu Star Wars triolojinin beklemesiyle geçti. Öyle diyebilirim. Hatta bir yere korktum. Ya yapmazlarsa da ben yaşlanır ölürsem diye. Neyse sonunda yaptılar. Artık hangi gün çıkarırlarsa razıyım. Ama bu kadar demek ki... Azimle bekleyen, heyecanla bekleyen birine doğum günü hediyesi verir gibi benim tam doğum günü haftamda hep premier yapıp başlatmaları da büyük kıyaktı. Evet. Kesinlikle. Sen ilk başta biraz gergindin ama sonra baktım böyle açıldın ve gidiyorsun. Şimdi aslında bir başta bir endişen vardı belki de. Yani sesin nasıl çıkacak falan öyle bir endişen var mıydı? Ya o hep var bende. Çünkü ben şarkı söylemeyi severdim. Şöyle de bir anım var. Çok kısa anlatmaya çalışayım. Üniversiteye ilk girdiğim sene kantinde bir çocuk geldi ve dedi ki Türk sanat müziği Museki Koromuz'a katılmak ister misiniz? Aman ne güzel tabii dedim isterim. Ben Koromuz'a katıldım. Bir sürede onlarla prova yaptım ama böyle Esti bahar Yine Bir Gün Nihal falan böyle eski eserler öğreniyoruz, çalışıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Sonra İngilizce işletmeye geçtim. O bambaşka bir kampüstü. Hiçbir provaya katılamadım ve ilk konseri de kaçırdım. Konseri kaçırdığım için üzüldüm çünkü aylarca, üç ay kadar çalışmıştım. Sonra onlardan birine yolda rastladım Beyoğlu'nda. Dedim konser nasıl geçti? Ben çok üzüldüm çıkamadığım için. Aman boşver dedi. Senin sesin zaten berbattı. Eyvah. Ee oldum böyle çöktüm. Biz ön sırada eli yüzü düzgün bir kız istemiştik diye. <gülüyor> O gün bugün. Çok acıklı değil mi? Çok acıklı yani banyoda bile şarkı söylemiyorsun kendi başına. Sesim kötü sesim kötü. E Sonra radyo programı yaptığımız zaman Serdar'da onun eleştirilerini orada burada ekşi de mi okudum. Çok güzel sol takılırlardı, güzel müzikler çalarlardı. Merve'nin sesi korkunçtu yazmış biri. Belki o, o yıllarda belki sen hala 9 yaşındaysan belki bir geçişti o çocukluktan. Bilmiyorum. <gülüyor> ha Belki de haklılar. Belki Aynen. sesim iyi değil. Çünkü şu anda öyle gelmiyor bana. Ya bu şimdi sana öyle geliyor. Bu o kadar göreceli bir şey ki. Ondan emin olamamak. Yani genelde güzel kabul edilmeyen bir sese sahip olduğuma inandırıldım. Çünkü kendi sesini duyma olanağın çok fazla değil. Bir de kendi kulağından duyduğunla dışarıdan duyulan farklılık. E doğru. Fark Sonuçta onun bir endişesi, bir yansıması olabilir bu. Gerginlik. Anladım. Artık kapalı yeri de sevmem çok. Evet. O yüzden artık bence... Bu ben programı, kendimi dışarı attayım. Bu, bu kaydı <gülüyor> sona erdirelim. Zaten galiba zamanımızda daralıyor. Ee, peki son bir şey söylemek ister misin? Evet. Hazır eline mikrofonu geçirmişken. Aa, kulaklık çok yakışıyor sana ya. <gülüyor> evet Mickey Mouse gibi oluyorum. Evet mi? çok güzel ama. Çok iyi. Gerçekten yakışıyor. Keşke gösterebilsek çekip resmi. Ya yapma lan seversen. Neyse o zaman çok çok teşekkür ederim. İlk konuğumsun. Bence harika oldu. Ben teşekkür ederim. Çok çok keyifli oldu benim için. Umarım. Çok değişik oldu. Hem ki de kaytarmış oldum sayende. Umarım dinleyiciler benim seçtiğim şarkılardan zevk almışlardır. Ben bu konuda senin yanında stajyer gibi kalıyorum. Çünkü e, esas araştırmacı dinleyici sensin benim gözümde. Yenileri çok, çok yakından takip ediyorsun. Ben de meraklıyımdır ama tabii bizim hepimizin bir orijinali, bir fabrika ayarı var. Ben bu işe Rakla başladım aslında. İlk ama albümüm BG's'ti mesela. BG's'in bir long play'ine sahip olmuştum. Sonra e, Raka girdim ve Rak'tan ve popüler müzikten yaptığım işle dolayı soğuyaraktan arayışa girmiştim. Indie Raka girdiğim zaman e, korkunç derin bir e, konseptle karşılaştım. Dibi gelmiyor ve bu her geçen gün... ...daha da gelişiyor ama... ...çok eskiler, çok klasiklerin yeri apayrı. Bir de şu var... ...bu programın saati itibariyle... ...ne kadar neşeli müzik dinletmiş olsak da... ...e tabii şimdi buradan... ...uykuya, uyumaya gidecek insanlar... ...diye düşünüyorum çoğunlukla... ...en azından ben öyle yapacağım yani... ...o yüzden son şarkıyı... ...böyle daha yumuşak, kısa tutarak... E, ...bu geçişi... ...kolaylaştırıcı bir şey... ...olarak düşündüm, bilmiyorum uygun mu? Ne kadar kısa... Çok uzun değil, çok kısa. Ben baktım. Kaç dakikaymış? Bir dakika, 10 saniye. E, süper işte. İşte o kadar bir şey, böyle veda edelim dedim. Çok iyi. Parçanın, parçayı o zaman sunmak ister misin? Yani Hayır, belki istemem. Ilk, yani... <gülüyor> Disleksiler hiçbir şey sunmak istemezler. Tamam o zaman. O zaman parça girsin mi? Girsin ve ben de sana teşekkür ederek ayrılayım. Ben de çok teşekkür ederim... O zaman parçanın anonsunu ben yapayım. E, Supertramp'in Supertramp, aynı adlı albümünden. 1970 yılından bir parça geliyor, Home Again. E, bu arada bir önceki parçanın da isminin Home olması ilginç oldu. Sanki Home parçasını çaldık ve bir daha Home parçasını çalıyoruz e, gibi oldu. E, tabii çok normal çünkü burası da Home Office, ev stüdyosu normal. <gülüyor> Home'dan sonra... Gelen parça Home Again ve Supertramp. Then is the time that a dream has gone wrong when you're with me. Then is the time when the blame went to you, please forgive me but the truth is my friend that the world isn't quite as i thought it to be oh no i wish i were back home again oh no i wish i were back